Ambedin ve alâ aleyhi ve sadri ve silli emri efkahu gavli ve fevdu emri ilallah Allah i ilme Değerli kardeşlerim Bugün aile üzerine konuşacağız Aile dediğimiz zaman ailenin tabii ki birden fazla boyutu yönü var ailenin bir evin erkeğe tarafı var çocuklar var hanım var eşler var tabii ki aile dinimizde en önemli unsurlardan birisini oluşturur bugün ailede eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını konuşacağız bildiğiniz gibi alimler dünya ile aileyi çok birbirine benzetmişlerdir demişlerdir ki aile küçük bir dünya dünya büyük bir aile Dünyanın yapısıyla da ilgili aile aslında dünyanı küçültülmüş bir halidir. Toplumları, milletleri, aileler oluşturur. Onun içinde aileler toplumun temel çekirdeğidir. Aile tam olduğu zaman toplumun diğer birimleri de tamam olur. Aile bozulmaya başladığı zaman toplumun tüm katmanları bozulur. Estaizu billah Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen İnna xalaknaykom min zekrin wa untha, ve jaalnaykom shuroba wa qabaila, lta'arfu. İnna akramy kum andallahi atka kum. Sallallahu Ey insanlar, biz sizi erkek ve dişiden yarattık, sizi milletlere, kabilelere ayırdık ki tanışasınız diye, ama Allah katında en hayırlınız takva olanınızdır. Dolayısıyla insanların yaratılış itibariyle birbirlerine üstün olmadıkları gibi en hayırlı insanın Allah katında en makbul insanın takva insanı olduğu gibi aile noktasına da buradan yaklaşmak durumundayız. Yani olayı kısaca kestirip atarak kadınlar itaat edecek. Erkek büyüktür, amirdir, emir demiri keser diyemeyiz keza kadın erkek son günlerde adet olduğu üzere işte kadınlarla erkekler eşittir İslam eşitliği özetmiştir bunu da diyemeyiz yani maalesef bugün ülkemizde iki keskin taraf iki keskin uç olayı e, körüklüyor maalesef bu aile hukuku çerçevesinde bilmemiz gereken şeylerin bilmemize engel oluyorlar bir taraf tamamen sulandırıyor, bir diğer tarafta da katı davranarak yine İslam'ın özünden aslında ulaşmış, uzaklaşmış oluyor. Şimdi biz bugün kadının kocasına karşı sorumluluklarını bahsedecek olursak öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki tabii ki kadının kocasına karşı birinci görevi itaat etmesidir. Kadın kocasına itaatle yükümlü kılınmıştır, ama bu kadının tamamen yok olduğu anlamına değildir. Elbette erkeğin de hanımına karşı sorumluluklar vardır ki bunlar birlikte aileyi tamamlarlar. İkisi birlikte bir bütünün birer parçasıdır. Biri olmadan diğeri olmaz. Şimdi Peygamberimizin itaatle ilgili önemli hadis-i şerifler vardır ki bunlardan birisi şudur. <Sessizlik> hangi kadın ki Mätet vefat eder. ha anha radin. Kocası kendisinden razı olmuş olduğu halde ölürse de ter cennet cennete girer. Kadının bu açıdan görevi aslında çok daha kolaydır. Kadının esas görevi kocasına itaat etmesidir. Yine Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyor ki ben herhangi bir kul kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yani kadının kocasına karşı sorumluluğu, itaat, yükümlülüğü gerçekten önemli, son derece önemli. Yine buyuruyor ki Peygamberimiz, bir kimse hanımını çağırdığı zaman ateş tandır üzerinde bile olsa hemen gelsin. Yani hani bazı işler çok önemlidir. İnşaatçılar bir inşaat yaparken fayans karo döşeyenler son bir metre kalmışsa yani yangın olsa gitmezler. Hele şunu bitireyim öyle gideyim derler. Çünkü son anıdı bırakırsa yarım kalır. Bazı işler böyledir. Hanımlar için de böyle işte ateşin üzerinde yemek piştiği esnada yemekte ocakta yemek varken veya işte eski zaman üsürü tandırda ekmek pişerken hiçbir şekilde... ...çığlık kopsa bakamazlar. İşte diyor aleyhisselam efendimiz... ...öyle bir halde bir olsa... ...kadını kocası çağırmışsa... ...derhal işini terk edip... ...oraya gelsin. Yine kadının yapacağı görevler içerisinde... ...kocasına karşı mesela ailenin... ...sırlarını gizli tutması... ...en önemli görevlerinden birisidir kadının. Aile içerisinde her türlü olumsuzluk yaşanabilir... Gizli haller vardır. Kadın bunları gizlemekle yükümlüdür. Bunları dışarıya ki bu aynı zamanda bugün kadının görevlerini saydığımız için söylüyoruz. Erkeğin de görevi budur. Erkek de hanımından gördüğü olumsuzlukları kesinlikle hiç kimseye söyleyemez. Zaten bunların paylaşılması adeta o suçların bizzat işlenmişçesine tekrarına Vesile olur, bir tekrar işlenmiş gibi vebal edilmelerini sağlar. Onun içinde gıybet haramdır, ama gıybetten daha öte aile içi içerisinde bulunan özel durumlar, gizli haller kesinlikle birer emanettir. Bunların hiçbir şekilde dışarıya sızdırılmaması gerekir. Dolayısıyla kadının görevleri içerisinde kuşkusuz bu var. Başka ne var? Kadının kocasına karşı tatlı dilli, Güler yüzü davranması, ona karşı saygı içerisinde bulunması da kadının önemli görevlerinden birisidir. Yine ayet i kerimede Allah Teala e, Peygamberimize hitaben yine buyuruyor ki e, Hazreti hani bir savaşta e, Peygamberimizin huzurunda Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimiz birlikte farklı düşünceler içerisindeler. Biri diyor ki falanca komutan olursa daha iyi. Diğeri de diyor ki faranca olursa daha iyi ama gayri ihtiyari bunlar seslerini yükseltmişler. O esnada ayet yerime iniyor. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler! La terfa'u asvatikum fe ve kasautin Sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Bağırmayın, sesli konuşmayın. Onun için de bu ayetten istinbat edilen bir hüküm olarak kadının kocasına karşı sessiz davranması, sakin olması, yüksek sesle bağırarak konuşmaması, yine küçük kimselerin büyüklerine karşı konuşmaması bir hükümdür, bir gerekliliktir, bir adaptır. Onun için de kadın kocasına karşı konuşmasında bu açıdan da dikkat etmek durumundadır. Yine kadının görevlerinin içerisinde, Evinden çıkar, izin almadan çıkmaması gerekir. Maalesef toplumumuzda bu noktada son derece kötü, ihmalkar davranılıyor. Kadınlar kocalarından izin almadan her tarafa gidebiliyor. Halbuki bir, insan, bir kadın kocasının izni olmadan evden dışarı adım atmış ise o kadın evine dönünceye kadar meleklerin lanetini üzerine çeker. ...melekler o kadına da dua ederler, lanet okurlar. Attığı her adamında evine dönünceye kadar. Yine kadının görevleri içerisinde mesela buyruluyor ki Peygamberimiz "Leyhilu lil-imraetin en tasuma ve zevcuha şahidun illa bi idnihe Kadının kocası yanında bulunduğu halde onun izni olmadan oruç tutması caiz olmaz. Yani hani koca sefere gitmiştir de e, seyahattedir e, uzun süre gelmeyecektir kadın o zaman e, tek başınadır ama kocası yanında olduğu halde oruç tutması bile izne tabidir. Ki başka hadislerde mesela buydu ki peygamberimiz e, kadın kocasından izinsiz eve kimseyi alamaz ve nafile namaz kılamaz. Kadın izinsiz evden dışarı çıkmayacağı gibi kocasının izni olmadan eve hiç kimseyi alamaz da. Yani bu ister kendi öz babası ister kendi öz kardeşi olsun yabancı veya yabancı olmayan kocasının rıza göstermediği hiç kimseyi eve alamaz. Ve kocasının izni olmadan giremez. Peki hiç mi bir yere gitmeyecek? Elbette bir kadın... Kocasından eğer genel bir izin almışsa her zaman her yere istediğin gibi gidebilirsin diye izin almışsa gider. Ya da gideceği her yere ayrı izin alması gerekiyor. Ayrı izin alır öyle gider ama izni olmadan kocaya rağmen bir yere giderse o kadın tüm laneti üzerine çekmiş olur. Tabii ki izin aldığı gibi... Yani bu gideceği yer benim işte kocamın şu yakını bacısı bile olsa öyle düşünse bile gidemez. Yani kötü yere gitmiyorum doğru. Kötü yere zaten kocandan izin alarak da gitmen doğru değil. İyi yere de kocandan izin alarak ancak gidebilirsin. Yine kadının dışarı çıktığı zaman yapması gereken ve maalesef toplumumuzda hanımların çok büyük çoğunluğunun ihmal ettiği önemsemediği bir diğer kötü husus da kadınların evden dışarı süslenerek kötü elbiseler giyinerek koku sürünerek çıkmaları bu da dinimizde son derece şiddetle telin edilmiş çirkin görünmüş hatta lanete uğramış bir davranıştır kadın esas kocası eve geldiği zaman kendi beyine süslenmesi gerekirken Maalesef bugün toplumumuzda kocasına kadar, karşı en kötü durumda bulunuyor. Dışarıya süsleniyor. Yani o kadar çok tersine dönmüş ki iş. Halbuki dışarıya giderken de e, öyle özellikle hani kasiyetin, âriyetin diye hadis-i şerifte peygamberimiz anlatıyor. Giyinmiş çıplaklar diyor. Maalesef bugün toplumumuzdaki örtülü kadınların da pek çoğunun hazin durumu, acı durumu böyledir. Giyinmişlerdir ama e, sadece o üzerlerindeki örtüleri birer bez parçasından öte geçmemektedir. Biliyorsunuz e, örtünün de şartları var. Yani tesettür demek üzerine bir bez parçasını almak demek değil. Nedir şartları? Mesela şeffaf olmaması. Yani siz e, bir bayan olarak e, iyi renk, koyu renkte kapalı bir şey giyememiş ve... Dolayısıyla şeffaflığı, şeffaflığı gizleyememişseniz o zaman örtü görevi, tesettür emri yerine gelmiş olmaz. Başka bol giyinmesi gerekir. Bugün maalesef ki hanımlar daracık elbiseleri, sözüm ona moda adı altında giyiniyor. Ve bununla da tesettür emrini yerine getirdiklerini düşünüyorlar ki bu da son derece yanlış. Aleyhisselam Efendimiz'in giyinmiş çıplaklar diye bahsettiği de zaten bunlar. Elbiselerinin vücut hatlarını gösteriyor olması, şeffaf olması, sonra çekici olması yasaklanmış şeylerdir. Yani bir kadın tesettürü için giyer, niçin örtülüdür? Başka erkeklerden kendisini korumak için. Ama bugün sanki daha fazla dikkat çeksin diye giyiliyor. Onun için de bu noktada da hanımların biraz daha dikkatli davranmaları, tesettür emrini tüm yönleriyle yerine getirmeleri gerekiyor. Ki biliyorsunuz bugün pek çok İslam ülkesinde e, siyah örtülerle örtünür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki khimar emrinin e, o olduğu e, oralarda öyle anlaşılır. Ki bugün zaten ülkemizdeki modaya uygun e, giyim herhalde. İslam aleminde zannediyorum yalnızca Türkiye'de vardır. Sadece ülkemizde vardır, diğer Arap ülkelerinde ve diğer Müslüman ülkelerde tesettür biraz daha tesettürdür. Ha, tabii ki biz burada zorunluluk halinde olan herkese e, böyle bunları e, e, hitap edici ifadede bulunmuyor. Bazı yerlerde e, bazı hanımların elbette işte özellikle okumuş kesimdeki... ...işte doktordu, bilmem avukattı, belki o hanımların biraz daha ortama uygun... ...belki giymesi kısmen anlayışla karşılanabilir ama... ...özellikle ev hanımlarının sadece caddede takır tukur yürüyerek gitmelerinin hiçbir izahı yok. Bugün kadınların yüksek ökçeli ayakkabı giymeleri de zaten mekruhtur. Bu da çok çirkin bir davranıştır. Moda aldığı altında maalesef bu da aman değişik model olsun bunlar giyiliyor koku sürünmesi de evden çıkarken kokuyu sürünmesi de kadının e, dinimizde lanete uğrayan bir başka yönüdür. Onun için hanımların evden çıkarken de bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi süsle ilgili aleyhisselam efendimizin bir hadis-i var. Buyuruyor ki bana cennetteki kadınlar gösterildiği zaman cennette Kadınların az olduğunu gördüm. Peygamberimiz cennette kadın milletinin az bulunduğunu görünce merak ediyor. Sebebini sordum. Bana dediler ki, buyuruyor, onları altın ve zinet eşyası meşgul etti. Yani onlar süs peşindeler. Caddelerde işte e, süslerini, zinetlerini göstererek yürüme peşinde oldukları için. Buraya gelmelerine engel oldu. Bir de süsle püsle bu tür işlerle meşgul olarak kulluk yapmaya fırsat bulamadılar. İşleri güçleri süs püs oldu. Onun için de gelemediler diye Efendimiz bize acıklı durumdan bahsediyor. Tabi biz sadece kadının yaşantısından bahsetmiyoruz. Kocasına karşı görevlerinden, kocasına karşı güler yüzlü davranmalıdır, saygılı davranmalıdır dedik. Yine Aleyhisselam Efendimiz bu konuda buyuruyor ki cennet ehlinin azının kadınlardan olduğunu daha doğrusu kendi ifadesiyle cehennem ehlinin çoğunun kadınlardan olduğunu gördüm diyor Aleyhisselam Efendimiz. Cehennem ehlinin çoğu kimlerdenmiş kadınlardan niye dendiğinde buyuruyor ki çünkü e, kocasına karşı nankörlük eder. Hayatı boyunca iyilik görse, tek bir defa kötülük görse vallahi senden hiç hayatında iyilik görmedim der. Sırf kocasına karşı bu nankörlüğü yüzünden cehennem ehlinin çoğu kadınlardan. Onun için kadınların tabi biz burada erkek toplumuna hitap ediyoruz. Kadınlar yok diye rahat söylüyoruz diye düşünmeyelim. Sıra erkeklere de gelecek. Bugün kadınların... Görevlerinden bahsediyoruz. Tabi erkeklerin içine bir nevi altyapı oluşturmuş oluyoruz. Bu nedenle de kadınların yapması gereken bir diğer görev de nedir? Kadınların kocasına itaat etmeleri, onlara saygılı durmaları ve kocasının misafirlerine ikram etmeleri. Hani son dönemde maalesef ki böyle modern feministler ortaya çıktı. İslamcı feministler. Ee, kadın erkek geçiliyor kardeşim. Böyle bir şey yok. Allah ayet-i de, mesela Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayet-i kerimesi olan borçlanma hukukunu belirleyen ayette فَتُذَكِّرَ humel الْاُخْرَى Şahitlikte bile bir erkek iki kadın olduğunu buyurmuş. Yani bugün birileri çıkmış efendim işte o gün ...unuturdu kadın onun için... ...bugün unutmaz, işte bilgisayar var... ...bilmem kamera var, kayıt eder unutmaz... ...yazışma var, kitap var, kağıt var diyor... ...burada aslında... ...gerçekten kadınlara... E, ...hakaret ediyorlar... ...o günkü kadınlar unutkandı, bugün de unutkan... ...ama kağıt kalem kurtarır diyor... ...bu dinimizin kuralıdır... ...ayet-i kerimede allah Teala... E, ...şahit hususunda... ...bir iki, iki kadını eş görmüş... ...yine miras taksimatında da... ...biliyorsunuz ki... Bir erkeğe bir hisse erkeğe iki hisse, kadına bir hisse verilmesini çocuklar arasında yani kızın alacağı pay erken yarısı olduğunu tespit etmiş. Bu da dinimizin Kur'an-ı Kerim'de ilahi irade tarafından, Yüce Rabbimiz tarafından konulmuş bir kural. Bunun şöyle veya böyle yorumlanmasının imkanı yok. Elbette bunların hikmetleri var. Erkeğin e, aile bakım e, görevi vardır. Kadına karşı sorumlulukların başında onun nefakasını temin vardır. Böyle bir sorumluluğu olduğu için de mirasta da allah Teala onun fazla almasını sağlamış. Kadının böyle bir görevi yok. Ama bunu getirip de eşitlik meşitlik adı altında başka gerekçelerle gelip de gelip de kimsenin e, bozmasına, tahrif etmesine lüzum yok. Bunu bozanlar da Allah korusun kendi açılarından büyük hataya düşmüş olurlar. Şimdi değerli kardeşlerim kadının kocasına görevlerinden bahsediyoruz. Bugün toplumumuzda yapılan yaşanan büyük yanlışlardan birisi de e, kocanın hanım e, hanımın kocasına ismiyle hitap etmesi çok önemli bir noktanın altını çiziyorum. Değil ki sadece kadının kocasına ismiyle zikretmesi kocanın bile ...hanımına sade ismiyle zikretmesi... ...adab aykırı bulunmuş. Yani kadın, bey... ...eşine sadece ismiyle zikretmesi değil... ...hanımefendi demesi... ...hanım demesi... ...Araplardaki yaygın olan şekliyle... ...işte çocuğun annesi olarak söylemesi gibi... ...kadına bile, erkek kadınla bile... ...saygıyla ismini hitap edecek... ...sade ismini söylemeyecek... ...hanı kapıcıyı çağırır gibi... ...isim söylemeyecek... Kaldığıki erkek bire böyle olduğu halde kadın bundan çok daha fazla bu göreve layık olduğunu yapmaya layıktır görevlidir. Bugün toplumumuzdaki yanlış budur. Pek çok defa, pek çok defa hanımlar beylerine sade bir isimle sanki hizmettiği çağırırmış gibi Ahmet gel, Ahmet diye ismiyle çağırıyor. Bu da son derece çirkin bir davranışıdır kadınların kadın kocasına efendidir, beydir. ...filan bey der, ismiyle hitap ederken muhakkak ya ilave söylemelidir ya da bir şekilde saygısını göstermelidir. Böyle e, azarlarcasına iki sade ismiyle söylenmesi de e, çirkin davranışlardan birisidir. Ve maalesef bunu bizzat e, yaşadığım olaylardan birisi... İşte e, isim atıyorum ki Ahmet ismi üzerine hep bugün örnek verdik. Mübarek Aleyhisselam Efendimizin ismi ama Ahmet çıktığı için bir daha Ahmet diyelim. Yeni ikinci bir isim söyleyerek zihinleri bulandırmayalım. Telefon açtığım bir gün e, Ahmet diye bir arkadaşa. E, Ahmet Bey orada mı diye soruyorum. Kadın şaşırıyor. Ahmet mi diyor? Yani biz kendisinden yaşta daha büyük olduğumuz halde biz kadının beyine saygı göstererek Ahmet Bey mi diye soruyoruz Kadın cevap ver Ahmet, Ahmet şurada, Ahmet burada cevap veriyor Yani bu Geldiğimiz noktada maalesef Toplumumuzun dejenere olmasından Bir işareti O televizyonlarda, dizilerde gördüğünüz Tavırlar Maalesef toplumumuzu bu hale getiriyor Onun için de Aile reislerinin Görevlerinden bir tanesi de herhalde Ailesinin izlediği dizilere müdahale etmek Onları kontrol altında tutmak olmalı Onun için de bu televizyonlarda gördüğü Davranışlar neyse onunla gidiyor Şimdi dedik ki Kadın kocasına sadece ismiyle hitap etmemeli Kocasına saygı göstermeli Bu noktada yanlışlarımızın olduğunu hepimiz biliyoruz Bu noktada elbette ki hepimiz bunu iyi düşünmek durumundayız. Tabii ki aile içerisinde iyi bir eş hem kadın açısından hem erkek açısından son derece lüzumlu, gerekli bir iş olduğunu, ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Said Bin Müseyyip Hazretlerinin başından geçen şöyle bir hadise var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Said Bin Müseyyip Hazretlerinin kim olduğunu herkes biliyor. En büyük tabiindir. En büyük alimdir. E, tüm hemen her hadis rivayetlerinde tüm İslami kaynaklı bilgilerin tamamında ismi geçen 2-3 tane büyük tabiinden birisidir. İşte Hasan Basri Hazretleri de böyle birisidir. Şimdi Said bin Müseyyeb Hazretleri'nin bir tane öğrencisi var. Öğrencisi Ebu Veda'a. Bu çok sevdiği, çok dindar, gayretli bir kimse. Bir gün e, oluyor ki sürekli düzenli olarak gelen Ebu Veda'ya öğrencisi gelmiyor. iki gün, üç gün gelmiyor. Tabi e, Said bin Müseyyip Hazretleri de çok şaşırıyor. Niye gelmediğini sorduğunda geldiğinde diyor ki efendim e, mazeretim vardı. Hanım vefat etti. Onun cenazesiyle meşguldum. Bundan dolayı gelemedim. Tabi Sait Hazretleri de e, peki diyor sen e, tekrar evlenmeyi düşünür müsün? E, o da efendim evlenmeyi arz ederim ama pek imkanım yok. İşte birkaç dirhem param var diye e, bir nevi hocasına ad, e, durumunu e, arz ediyor. Bunun üzerine Sait Müseyyep Hazretleri diyor ki gel peki ben seni birisiyle evlendirsem razı olur musun? Tabi efendim. Nasıl buyurursanız sizin uygun gördüğünüz kimseyi elbette ben de kabul ederim diyor. Bunun üzerine Said Bin Müseyib Hazretleri o e, talebesinin çok takva birisi olduğunu bildiği için kendi kızıyla o anda nikahlıyor. Kendi kızıyla nikahlıyor. Çok önemli bir nokta kimle nikahlıyor? Kendi kızıyla. Kendi kızı kim peki? Kendi kızı da ...zamanın halifesi Abdülmelik bin Mervan var. O zamanki Abbasi halifesi önemli bir şahıs. O gelmiş defalarca kendi oğlu Velid için bu kızı istemiş. Yani kim için? Padişah kendi oğluna istemiş zamanın halifesi. Ve ki o da daha sonra veliaht olduğu dönemde biliyor ki çok kısa bir süre sonra Velid e, e, halife olacak... ...öyle olduğu halde onu vermemiş. Yani padişaha vermediği kızını... ...sıradan bir öğrencisine, gariban bir öğrencisine veriyor. Tabii... E, ...bu zatta çok sevimli. Sevinç içerisinde... E, ...yani padişahların isteyip de alamadığı kızla evleniyor olmak herhalde... ...nasıl bir duygu. Onu e, ancak... E, o, ...o yaşayanlar bilir diyelim. Tabii bu sevinç içerisinde Ebu Veda Hazretleri... ...evine geliyor... Sen işte evinde işte çeki düzen verecek. Ee, yani hocadan böyle bir söz aldı filan ama daha ortada bir şey yok. Etrafı temizleyeyim. Ee, para bakıyor ki e, e, şey, eve bir şeyler mi alsam işte birinden borç aldım filan diye düşünürken. Biraz sonra kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çaldığında içeriden sesleniyor. Kim o diye. Kim o dediğinde cevap. Ben Said diyor. Tabi ben Said deyince beynine şimşekler çakıyor. Kim hangi Said geldi diye. Said bir Müseyyep Hazretleri değil. O değildir diyor. Ne niye o değildir? Çünkü Said bir Müseyyep Hazretleri hayata bakın 40 yıldan beri cami ile evin dışında hiçbir yerde yorulmamış. 40 yıl evinden çıkmış, camiye ibadetini yapmış, ilimle uğraşmış. ...tekrar evine dönmüş... 40 yıl... ...ev ve caminin dışında hiçbir yerde görülmemiş. Bu mümkün değil. Düşünüyor... ...kapıyı açıncaya kadar... ...o anda diyor kendi ifadesiyle... ...tanıdığım şehirdeki... ...tüm Said'leri gözden geçirdim. Hangi Said bu? O Said, bu Said, falan Said, falan Said... ...hiçbir Said'in sesine de benzetemedim. Kapıyı açtığında... Karşısına Said bin müseyyeb Hazretlerini görüyor. Tabi e, adetçi şok geçiriyor. E, yanında da kızıyla beraber... E, ...işte e, kendi o sultanlara layık görmedi kızını... ...düğün olarak getiriyor. İşte uzun boylu bir hanım. Tabi e, bu Ebu Veda Hazretleri halen şaşkın. Evin damına çıkıyor, bağırıyor. Ey millet duyun işte ben Said bin müseyyeb Hazretleri'nin kızıyla evlendim diye... Kimse inanmıyor. Ya olur mu sen kafa mı bu diyorsun. Kimseye padişaha vermedi sana mı verecek diye. Ama bu sevinciden heyecanla sanki minareden ezan okur gibi herkese böyle ilan ediyor. İnanmazsan inanmayın diyor. Ee, yalan olur mu diyenlere sen herhalde kafayı yemiş olmazsın filan diye böyle kendisine komşularından tepkiler geliyor. İster inanın ister inanmayın diyor. İnanmazsanız yerin görün evde işte ben diyor Said bir Müseyyub Hazretler'in kızıyla... Ve o Ebu Hüda Hazretleri hanımını bize anlatıyor. Bu e, o tarihi olay bizim esas paylaşmamızın nedeni de bu. Bir hanım nasır olmalı, padişahın evde edemediği hanım nasır bir hanım olmalı. Diyor ki, Min ecmelinnez, dünyanın en güzel kadınlarından birisiydi. Dünyanın en güzeliymiş veya en güzellerinden birisi bir. İkincisi, Ve ahfazuhum diktabillah. Kur'an-ı Kerim'i en iyi ezberleyenlerden, en iyi bilenlerden birisiydi. Alime bir insandı. Üçüncüsü ve e'zamuhum bi sünneti Resulillah. Üçüncüsü de Resulullah'ın sünnetini bilen, en fazla bilenlerden birisiydi. En fazla bilye sahipti. Sonra ve e'rafuhum bi hakkı zevç. Dördüncü özelliği de buydu. Neymiş yani? Güzelmiş, güzel olabilir diye. Kur'an-ı Kerim bilgisine sahipmiş olabilir. Sünneti biliyormuş olabilir ama dördüncüsü çok önemli. Dördüncüsü neymiş? Koca haklarını en fazla bilen, ona en fazla bağlı olan kişiydi diyor. Kadının en önemli özelliği neymiş? Kocasının hakkını bilen, ona bağlı kalan bir kimseymiş bu zat. Tabi bu noktada bu Said bir Müseyyip Hazretlerinin kızının özelliği bize işte bugün de aslında örnek hanımların nasır olması gerektiği hususunda bilgi vermiş oluyor. Ki bu noktada bir de Hasan Basri Hazretleri'nin sözlerini paylaşalım. Biliyorsunuz Hasan Basri Hazretleri gerçekten zamanın filozofu bir insandır. Sözlerin hepsi 12'den vurur. Hepsi dünyaya ışık tutar. Hemen her sözünde çok büyüklerin anlamlar vardır. Onun için... Hasan Basri Hazretleri'nin sözün olduğu yerde bir defa daha düşünmek gerekiyor. Mesela bugünlerdeki önemli bir, bir ulaştığım, tekrar ettiğim sözlerden birisi şu diyor ki, sen Allah katında değerini bilmek istiyorsan, seni nerede istihdam ettiğine bak. Yani bir insanın değeri neredeymiş, nerede gayret ediyorsan, iyilerin içerisindeysen, hak yolda mücadele ediyorsan, Allah rızasını elde etmek için çaban var ise, ilimle, irfanla, ahiret yolculuğunda ise sen iyi bir kulsun. Ama eğer Allah kim olursan ol, böyle boş şeylerle seni meşgul etmiş ise o zaman da kendine çeki düzen ver. Bu noktada bir esas bu de paylaşacağım sözü bu. Diyor ki Hasan Basri Hazretleri, kızını diyor dindar bir kimseyle evlendir çok ikaz ediyor. Ne diyor? Kızını Zewic İbne Teke Sahibeddin. Kızını dindar kimseyle evlendir. Neden? in ehabbeha ekrameha ve in ebgadaha la yazdimuha. Dindar kimseyle evlendirmenin sebebi şu. Dindar Allah'tan korkan bir kimseyle evlendirmiş olursan, eğer eşini sevmiş ise zaten türlü türlü ikramda bulunur, yaşar. Ama eğer e, evlendirdiğinde kızını sevmemiş ise buğz etmiş ise o zaman da diyor hiç olmasa haksızlık yapmaz. Yani dindar kimseye kızını teslim ettiğin zaman kızının haksızda uğramayacağından emin olabilirsin. Onun için de buna önem verdiği e, kız evlenecek kimselere de böyle bir nasihette bulunmuş oluyor. Yine Kata'da e, radıyallahu anh'ın da böyle bir sözü var. O da Hazreti Ka'ab'dan rivayet diyor ki Kadının kıyamet günü ilk sorgusu namazıdır. Namaz ile ilgili sorguya çekilecektir. Namazdan hemen sonra soracağı, sorguya çekileceği ikinci şey de kocasının hakkını eda edip etmediğidir. Namaz, namazdan sonra ...kocasının hakkını eda edip etmediği, yine Peygamberimizin sözü, kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmesidir. Hani biz erkekler için en büyük ibadet diye her zaman tekrar eder dururuz. Cihad nedir? Hakkı hakim kılması için var yücüyle gece gündüz demeden ömrünün sonuna kadar takatının yettiği kadar mücadele etmesiydi. En büyük ibadet buydu. Kadınlar için ise bu ibadet çok daha kolay. Neymiş? Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmesidir. Kocasıyla iyi geçindiyse cihad ediyor gibi sevap kazanıyor. Yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kadınlara müjde vererek buyuruyor ki kadın beş vakit namazını kılar. Orucunu tutar. Kendisini de Yabancılardan muhafaza eder, korur, kocasına da itaat ederse cennete girer. Başka bir yerde de cennete istediği kapıdan girer. Ne, neymiş yapması gereken? Tabii ki farz ibadetlerini yerine getirmesi, sonra erkeklerden sakınması ve de kocasına itaat. Bunları sağladığı zaman cenneti elde ediyor. Yine Aleyhisselam Efendimiz devamen buyuruyor ki, Kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete girer. Kadının cennete girmesinin şartı budur. Hemen herkesin belli şartları vardır. Kadının da şartı kocasının kendisinden razı olmasıdır. Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran, öfkelendiği zaman veya kocası kendisine kızdığı zaman ...kocasını razı edinceye kadar uyumayan kadın cennetliktir. Kocası kızdığı zaman ya da kendi kocasına kızsa ne olursa olsun ne yapacak kadın uyumayacak bile... ...insanın en doğal ihtiyaçlarından birisi uyumaktır. Uyumak yarı ölümdür. Kadın o halde kendisini ölmüş gibi düşünüp uyumamalı bile. Ve yine başta da söylediğimiz gibi kocasının izni olmadan dışarlara çıkmadığı gibi kocasının izni olmadan kimseyi de yine ev almamak kadının görevidir. Kadın kocasının hakkını ödemedikçe Allah'ın hakkını ödemiş olmaz buyuruyor Peygamberimiz ve e, bu noktalarda bize Peygamberimizin ikaz ettiği pek çok hadis-i şerif var. Ayet-i şerimelerde bu noktaya pek çok defa işaret buyuruluyor. Ama biz Bugün de süremizin sonuna geldik. Son bir, iki hadis-i şerifle sohbetimizi noktalamış olalım. Buyuruyor ki Peygamberimiz, Kadının üzerinde en fazla hak sahibi olan kimse kocasıdır. Erkeğin de üzerinde en fazla hak sahibi olan kimse annesidir. Onun için de kadın kocasını, koca da kendi annesini, ...rızasını kazanmaya gayret göstermelidir. Kocasının yatağından kaçan kadına melekler sabaha kadar lanet eder. Çok defa ailelerde böyle şeyler de olur. İşte koca, kadın bir odada, koca başka odada. Niye? Ayrı ayrı. Ayrı ayrı odalarda yatarlar. Bir yan komşu aynı ev beraberse hiç umurunda bile olmaz. Bunlar da değerli kardeşlerim çok kötü şeyler... Bir kısaydı anlatarak noktalamış olalım. Şimdi şeytan her sabah ordularını toplar. Her sabah adamlarını göreve gönderirmiş. Gönderirken de işte hadi evlatlarım gidin mücadele edin gelin. Akşam olduğunda şeytanın adamları döner. Herkes tek tek yaptığını anlatırmış. İşte demiş ki ben bugün bir namaz kılarını bozdum. Namazını bozdum. Ha iyi demiş iyi yaptım bravo sana. Öbürüne gider ne yaptın? İşte ben de bir oruç tutmak üzere olan adamın e, mücadele ettim. Orucunu bozdu. Öbürüne işte piyangodan bilet aldırdım. Öbürüne bankadan faizle bilmem ne yaptırdım. Ötekine ötekine işte rüşvetle ilgili bir şey yaptırdım. Her ikisi bir günah işledim. Her biri bir şey anlatırmış. Ben şunu yaptım. Ben iyi aferin, iyi aferin. Hepsini tebrik edermiş. Bir tanesi de yer ödenmiş ben bugün... Bir kadınla kocanın arasını ayırttım. ha Dermiş bravo. Bunu duyunca... Bunun alnından öpermiş. Ve dermiş ki... Bravo sana en büyük işi sen başardın. Çünkü... kadınla Karı kocanın arasını ayırttık mı? Gerisi gelir. Gerisi kolay. İş nedir? İş yuvayı dağıtmaktır. Aireyi bozabilmektir. Onun için de... Maalesef televizyon dizilerinin... E, toplumumuzu ne hale getirdiğini... ...en fazla aileyi tahrip etmek için mücadele ettiğini hepimiz görüyoruz. Onun için Batılılar Türkiye'deki televizyon dizilerine yardımda bulunuyor. Aman ha sübvanse ediyor. Yeter ki bunları yapın, fazla fazla yapın. Yapın ki toplum bozulsun diye bunun için istiyorlar. Bizim de Müslümanlar olarak en büyük görevimiz aile mefhumunu en iyi şekilde korumaktır. Bu noktada... Hepimize büyük görevler düşüyor. Sadece ben aile reisiyim, emrettim böyle oldu demek değil. Kocanın da görevleri var, kadının da görevleri var. Çocukların da anne babasına karşı görevleri var. Anne baba olarak çocuklara karşı görevlerimiz var. Herkes görevini en iyi şekilde yapıp bu müessesenin en iyi biçimde yürümesi sağlanmalı ki rızayı ilahiye erişmekte, ulaşmakta ancak bununla mümkün olacak. Ama bu güçleri birbiri arasında çarpıştırmak veya bunların işte eşit meşit olduğunu söyleyerek yeni yeni e, tartışmayı başka zeminlere çekmenin de hiçbir alemi yoktur. Elbette erkek ailenin reisidir. Hanım da ailenin e, direğidir. Hepsinin de görevi vardır. E, ama herkes görevini yaptığı takdirde bu yol, bu kutlu mücadele sürmüş olur. Bu Küçük alem olan ailede varlığını sürdürür. Büyük alem olan, büyük aile olan alem de e, hak ettiği yere böyle de ulaşmış olur. Evet Allah tüm ailelerimizin en iyi şekilde muhafaza olmasını sağlasın. Ümmeti Muhammed'e bu noktada merhamet eylesin. Çünkü biliyoruz ki e, şu an yapılan e, istatistik bilgilere göre e, evliliklerinin e, %70-80'e yakın oranı ilk 5 yıl içerisinde artık bozulmaya başladı. Yılda kaç yüz bin aile dağılıyor. İlk 5 yıl içerisinde bunlar oluyor. Evet. Onun içinde e, bunlar tabii ki e, neden oluyor? İslam'ın bu noktadaki emirleri yerine getirilmediği için, aileler huzursuz, mutsuz olduğu için e, bu dağınıklılar yaşarıyor. Allah e, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin.